İnsanda gözüken fiilleri iki kısma ayırabiliriz. Bunlardan bir kısmı tamamen irademiz dışında meydana gelen fiillerdir. Kalbimizin atması, kanımızın dolaşımı, nefes almak vermek, göz kapaklarımızın açılıp kapanması, saçımızın uzaması gibi fiilleri bu kısma misal olarak gösterebiliriz. Bu tür fiillere ıstırari fiiller denilir. Bu tür fiillere insanın iradesi müdahale etmediğinden dolayı bu fiiller için herhangi bir mesuliyet veya mükafat yoktur. Fiillerimizin diğer kısmı ise kendi irademizle işlediğimiz fiillerdir yemek içmek, bakmak, konuşmak, yürümek gibi fiillerimiz bu kısma dahildir. Burada tercih ve seçim hakkımız vardır. Helale bakabileceğimiz gibi harama da bakabiliriz. Helali yiyebileceğimiz gibi haramı da yiyebiliriz. Hayrı konuşabileceğimiz gibi yalan ve gıybette konuşabiliriz. Bu tür fiillere ihtiyari fiiller denilir. cüzi irade ise ihtiyari fiiller dediğimiz bu kısım fiillerdeki tercih kabiliyetimizdir. Yaratılması cihetiyle ıstırari fiillerde olduğu gibi. İhtiyâri fiilleri de yaratan Allah'tır. Fakat ihtiyâri fiil ve hareketlerimizde talebimiz söz konusudur. İşte bu talebe cüz-i irade denir. Demek ihtiyâri fiillerde insan talep edendir, Allah'sa fiili yaratandır. İşte insan bu talebi sayesinde itaatkar veya isyankâr olur. Başka bir ifadeyle İnsanın iradesi fiilin vasfına, Allah'ın kudreti ise fiilin aslına taalluk eder. Mesela, yazı yazma fiilinin aslını yaratan Allah'tır. Yazılan, sevap bir şey olabileceği gibi günah bir yazı da olabilir. Birinci halde yazının faydalı olduğundan, İkinci halde ise zararlı olduğundan bahsedilir. İşte yazı yazma fiilinin faydalı ve zararlı olmasına insan karar vermektedir. İnsan neye karar vermişse Allah da yazıyı onun kararına göre yaratmaktadır. Ve onu mesul eden de bu tercihi ve kararıdır. Şimdi, Cüz-i iradenin mahiyetini üç farklı misalle anlamaya çalışalım.